Bugün de devam edeceğiz tevhidi anlatmaya. Kısımlarını biraz tafsirli olarak anlatmaya çalışacağız inşallah. Şimdi ki tevhid 3 kısım. Rububiye tevhidi, uluhiyet tevhidi, isim ve sıfat tevhidi. Bu tevhidi bu 3 kısmı ayırmak istikrai şeklinde gelmiştir. Yani istikrağıdır bu tevhidin 3 kısmı ayrılması. İstikrağı ne? Yani...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 O yüzden istikrai olması bu şekliyledir. Yani Kur'an sünnete baktığın zaman çıkmıyor bunun dışına. Ne yapacağız o zaman? Çıkmıyor. Yani yok ki bir nasilimizde. Evet, otomatikman çıkmayınca otomatikman anlaş, anlıyoruz ki tevhidi çıksın ayrılıyor? Tamam. Ha, sen bunu farklı isim ver, verirsin. O ayrı değil. Şey, o, e, o sorun değil. La muşahete fil ıslah deriz. Yani ıslahda sorun yok. Sen, çünkü birazdan anlatacağız inşallah. Mesela tevhid alimler ikiye ayırmış tamam mı? Birinci kısmında 3 1. kısmında iki, iki tanesi var, diğer kısmında bir tanesi var. Yine 3, sonuç, yine 3. Dediğimiz gibi öyle nice var. Tam tek bir ayet içinde tevhidin üç kısmını barındırıyor. Bunlardan bir tanesi Meryem suresi 65. ayet. Allah buyuruyor ki: "Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma feabudhu ve'staghfir li ibadatihi el ta'lamu lehu semiyan." Meryem 65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 Kitabı Tevhid Şerh'inin başlarında diyor ki, mesela Rabbu sembaati vel ve ma yerin göklerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbi kısmı ayetteki bu kısım Rububiyet Tevhidi ile alakalıdır. Bu duhvası da birer ibadeti, ona ibadet, ibadet sebat sab, göster sabret, teuluhiyet Tevhidi. Heltelemule husmiyen onun bir benzerini biliyor musun? Bu isim sıfat Tevhidi ve bunların hepsi bir ayetin içinde. Meryem size 65'te.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 ıslâhi manasını anlattık. Üç, tevhid rububiyetin tamam mı? Tevhid-ül rububiyette inanana gerekli olan şeyler nedir? Yani tevhid rububiyet neleri gerektirir? Tamam mı? Üçüncü olarak ona 4 Dört, tevhid rububiyete deliller sunduk. He? Beş, diyoruz ki, fıtratın tevhid rububiyete delalet etmesi var. Bir de fıtratın tevhid-ül rububiyete delalet etmesi var. Şimdi, Kullar yani, rubiyet tevhidine sağlayan sağlayan, sağlayan, cahitine, cahitim, cahitim, programlı, meyilli, tamam mı? Yaratılmıştır. Rubiyet tevhidine meyilli yaratılmıştır. Rubiyet tevhidi insanların fıtratında vardır. Mekkeli müşrikler dahi tevhid rububiyeti ikrar diyorlardı. Her ne kadar tevhid rububiyette dahi, bazı noktalarda şirk kossalar dahi, genel olarak tevhid rububiyeti, rububiyette birçok noktaya iman ediyor Mekkeli müşrik.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 Çünkü Allah Azze ve Celle'nin daha çok onları şirk işlemesine sebep olarak gösterdiği şeyler uluhiye tevhid ile alakalıydı. Tamam? Mesela Mekke'li müşrikler hakkında, ee, mesela Allah Azze ve Celle buyuruyor diyor ki, O ale însel tahum men kalaqhum Onlara sorsan kendilerini kim yarattı? Allah diyecekler. Bak şimdi mesela yaratma Allah Azze ve Celle'nin fiillerinden. Değil mi? Ve o rububiye tevhid ile alakalı bu. Baktığımız zaman Rububiyet Tevhidi ile alakalı. Baktığımız zaman onların burada sıkıntısı yok. Yine Allah Kuranda ne buyuruyor? Oleyne tahum Onlara sorsan gökten suyu kim indirdi? He? Onlara sorsan gökten suyu kim indirdi? Fa ahiyabih el fa ahiyabih min mautiha la Allah. Ve o suyla öldükten sonra yeri kim diriltti? Desen ne diyecekler? Allah diyecekler.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 Öldürme olsun, işleri düzenleme olsun, rızık verme olsun, yağmur yağdırma olsun ve buna benzer şeylerde ortak koşmuyorlardı. Allah haskılıyorlardı bunları. Ama buna rağmen kâfir oldular. Peki, evet. Şimdi, o zaman şu ana kadar tevhidü rubiye ile alakalı neler anlattık? Bir, dedi, lugat manası. İki, silah manası. Üç. Tevhid-ül Rububiye neleri gerektirir? 4. Tevhid-ül Rububiyet'in derilleri? 5. tevhid Fıtrat'ın Tevhid-ül Rububiyet'e ne yapması? Delalet etmesi. Diyoruz ki 6. Müşriklerin Tevhid-ül Rububiyet'teki konumu. Şimdi şunu söyledik ki genel olarak ikrar ediyorlardı Rububiyet tevhidini müşrikler. Ancak bununla beraber Allah Azze ve Celle onların küfrünü hükmetti. He? He? Ve onları şirk ehli olduğunu söyledi Allah Azze ve Celle. Bak şimdi Allah Kur'an'da buyuruyor ki وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onların çoğu Onların çoğu Allah'a Şirk koşmayla beraber iman ederler. Yani onlar iman ediyorlar ama şirk koşma da var burada. Ha? Şirk koşarak ha? Şirk koşarak Allah Azze ve Celle'ye iman ederler. Yani ne bu?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 ulûhiye tevridi tevhidin iş kısmından bir kısım. Şimdi bunda da çeşitli vakfeler yapalım. Şimdi birincisi tevhid e, pardon e, şeye geçelim çünkü daha çok bağlantısı var onunla. Daha yakın. Şimdi dedik ki rubûbiyye tevhidii ikinci olarak isim sıfat tevhidi. Tamam? İsim sıfat tevhidi. Şimdi isim sıfatla tevhidin 3 kısmından bir kısmıdır. Bu da nedir? Allah Azze ve Celle'yi kendisinin isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeyde. Tamam. Gerek kitabında gerek Resul'ün diliyle isimlendirmek ve vasıflandırmak. Herhangi bir teşbih, bir hack açmadan tamam mı? İspatlamak Allah Azze ve Celle'nin zat hakkında. Uluhiyet tevhidi bu. Şimdi bu birinci vakfe. Yani tarifiyle idi Uluhiyet Tamam. Şimdi ikinci vakfe olarak diyoruz ki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 İsimlerinden, sıfatlarından sonra ona iman ediyorsun. Ama uluhuye tevhidi biraz daha farklı. Uluhuye tevhidinde senin fiilin var. Yani sen fiil işliyorsun. Namaz, oruç, zekat kılıyor. Yani namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun vesaire. Ana babaya ilik yapıyorsun. Fiil işliyorsun. Ve bu fiillerde Allah'a billeyeceksin. Yaptığın bu fiillerinde Allah Azze ve Celle'yi bileyeceksin. Tamam mı? O yüzden zaten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 bize gelecek mükafatı kast ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kat veya tevhidül uluhiyete yine tevhidül e, tevhidün iradi talebi demişler. Talep ve irade etme tevhidi ismini de vermişler. Neden? Çünkü Allah rüceler'in biz mükafatını talep ediyoruz. istiyoruz irade ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi tevhidül uluhiyete çeşitli vakfeler yapalım. Birinci vakfe.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 O zaman uluhiyet yani ibadet tam ibadet tevhidi. O zaman tevhidül uluhiye tevhidül ibadet demek. Yani uluhiye tevhidi, ibadet tevhidi demek. O zaman ilah ne oluyor? İbadet edilen demek. Tamam? İlah ibadet edilen demek. İlah mealuh demek. Şimdi bak. İlah kalıbı fiil kalıbından geliyor. Fiil kalıbı ismi fa'il ve ismi mef'ul ifade eder. Tamam? İsmi fa'il ve ismi mef'ul ifade eder.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 Yani bugün nasıl insanlar geliyor diyor ki siz nasıl bu tevhidi üç ayırırsınız? Nerede bu? Yani Sübhanallah diyoruz ki bak bütün Resullerin davetinde bu üç kısımdan bir tanesi var mesela. Anlatabiliyor musun? Bütün Resullerin davetinde. Yani bu kadar açık ve net bu tevhidi. Yani insanların bu tevhidin yani tevhidin bu kısmı ayırmalarını inkar etmeleri sadece inattan, kibirden, cehaletten bu tür şeylerden kaynaklanır. Aklı başında, aklı selim, basiretli bakmak isteyen insanlar genelde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 Uluhiyet tevhidi için kitaplar indirmiştir. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? وَمَا اَرْسَلْنَا min قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوهِيَ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَ فَعْبُدُونَ Yani biz senden önce bir Resul göndermiş olmayalım ki mutlaka ona biz neyi vahyettik? Allah'tan başka ilah yoktur sadece bana ne yapın? Bana ibadet edin. Bak, vahyi gönderiyor. Diyor ki senden önce bir Resul göndermiş olmuyorum ki ona şunu vahy edelim.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 Nebi Sallallahu Aleyhi bu tevhid için savaştı. Nebi Sallallahu Aleyhi ne diyor? Umurtu en muqatilan nas? Hatta yeshedu en la ilaha illallah. Ben, ta ki insanlar Allah'tan başka ilah olma ilah olmadığına şahid edinceye kadar ben insanlarla savaşmakla emir oldum diyor. Hatta ne diyor? Ve yu uminubi ve bi Ve bana ve benim getirdiğime iman edinceye kadar onlarla savaşmakla emir oldum.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 Yine hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cebel dediği gibi ya Muaz, ey Muaz diyor. Etedri ma hakkullah alal ibad? Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? Ve ma ha? hakkul ibadi Allah? Ha? Allah'ın da kulları üzerindeki hak şey kulların da Allah üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? Muaz ne diyor? Allahu ve rasuluhu alem. Allah ve resulü daha Sonra bir Sassalam diyor ki Hakkullahi alel ibadet. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı en, en ya'buduh ve la yushriku bihi şey'en ona ona ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamaları. Bak ona ibadet etme hiçbir şey ortak koşmama. Görüyor musun? Uluhiyet tebidi. Ve hakkul ibadih alallah Allah, Kulların Allah üzerindeki hakkı en la yu'azhi ve men la yushriku bihi şey'en. Kendisine şirk koşmayana azap etmemesidir. Bu kadar açık. Peki şimdi diyoruz ki bak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 Çünkü Allah Kur'an'da ne buyuruyor? İnnehu men yuşriku billahi fekad fe harrama Allah aleyhi'l cennete ve ma'ahannar ve ma li'z zalimin min ansar. <gülüyor> Muakkaki ki kim? Allah azze ve celle şirkoşarsa Allah ona cehenneme cennete haram kılmıştır. Onun yeri cehennemdir ve zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Tamam? Evet. Uluhiyet tevhidi ile e, Rububiyet tevhidinin arasındaki alaka. Bu da 6. vakfı olsun. Uluhiyet tevhidi ile Rububiyet tevhidi arasındaki alaka. Şimdi bak. Bak bu ibare-i burası çok önemli. Allah-u bunu anlatmıştık ama tekrar olsa da sorun değil. Bak çok önemli burası. Diyoruz ki tevhid-ül Tevhidül ile tevhid, rububiyetle, tevhid arasındaki bağlantı şudur.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 Rubbiyet tevhidinde Allah'ı Allah biliyorsa uluhiyet tevhidinde de billemeyi, billemeyi gerektirir bu. Aksi halde bu çok saçma sapan bir şey olur. Neden? Çünkü rubbiyet tevhidi neydi? Zarar veren, fayda veren, öldüren, dirilten veren alan Allah'tır. Fiiller hepsi Allah'a has. E fiiller Allah'a has, Allah has sen niçin baş nasıl başlasın ibadet edebilirsin? Onun elinde hiçbir şey yok ki zaten. O yüzden rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidini gerektirir. Yani rubbiyet tevhidinde Allah'a şirk koşmayan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 Tamam mı? Biliyorsan fayda veren, zarar veren Allah'tır diyorsan, sen nasıl ibadeti ona yapmazsın? Yani nasıl böyle büyük bir hazineye kaçırırsın? Seni cennete sokacak veya çıkar cehenneme sokacak olan Allah. Fiillerin hepsi onun elinde. Yani bütün fiiller onun. Cennete sokan, çıkaran Allah azze ve celle. Antabiliyor musun? Durum böyle olunca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 Ama nereye ne olursan ol gel. Ne o bir nokta olması lazım. İşte biz diyoruz ki evet. Ne olursan ol gel ama geleceksen ulûhiye tevhidinde dur. Yani ulûhiye tevdine gir. O manada ne olursan ol gelse gel ama ev manada sen gel yeter ki Müslümanım de. Çoğalalım, birleşelim. Hepimizle la ilahe illallah diyoruz yaşında diyor adam. Ya hepimiz la ilahe illallah diyoruz. Niçin omüştük oluyor bu kâfir oluyor? Neden bu adam şirk işledi diyorsunuz? Bu adam küfür işledi. Yani adam şirk veya küfür işliyorsa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 Dinler arası diyaloğa döndü. İşte ara, e, belli bir süre sonra da müşrikler arası diyalog. Beş sene sonra satanistler arası diyalog. Yani satanistlerle diyalog. Ondan sonra e, kim bilir nereye gider artık. Anlatabiliyor musun? Kim bilir artık nereye gider. Allahu Alem. Aynı bu işte şey gibi. Nuh Aleyhisselam zamanındaki gibi. Önce sahiler hürmet gösterdiler. Sonra onların şeylerini diktiler. Sonra isim verdiler. Sonra itikafı durdular. Sonra ibadet ettiler. Sırayla geldi bunların hepsi. Anlatabiliyor musun?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 E bu Nebis Aleyhisselam'ın getirdiği davete küfür ediyorsa Allah bunu sevmiyor. Allah'ın sevmediğinden ben uzağım. İbrahim Aleyhisselam'ın uzak olduğu gibi. İşte bunların şer'i ıslahı ne olursan ol gel dinler arası diyalog bilmem şu bu hepsinin ortak bir manası var. Rububiyet ve uluhiyet tevhidini bir saymalara. Halbuki rububiyet ve uluhiyet tevhidinin arasında dağlar kadar fark var. Önemli farkları sayalım. Bir, bir kere lugat olarak, iştikak olarak fark var. Yani El-iştikakul olarak fark var. Lugat yönünden bir kere rububiyetle uluhiyet. Yani el-Rab'la ilah arasında fark var. Tamam. El-Rab'ın manası var. El-Rab'ın işte kendisinden başkasını ıslah eden, her şeyin sahibi olan vesaire bu tip manaları var. İlah'ın manası da ibadet edilen. Bir kere lugat olarak arasında fark var. Bu bir. İkincisi şer'i olarak arasında fark var. Rububiyet tevhidi Allah Azze ve Celle'yi kendi fiillerinde birlemek. Uluhiyet tevhidi de kulların kendi fiillerinde Allah'ı birlemesi. Rubiye tevhidi kulların Allah'ın kendi fiillerinde Allah'a birlemesi. Uluhiyet tevhidinde kulların kendi zatlarının fiillerinde Allah'a birlemesi. Diğer bir tabirle Allah Azze ve Celle'nin kendi fiillerinde Allah'a birlemek bizim de ne yapmamız? İbadette Allah'ı birlememiz. Uluhiyet tevhidi. E, i̇kinci fark bu. Tamam. Üçüncü fark. rububiyet tevhidi şey...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 Neden zaten bunu Allah Kur'an'da söylüyor. Ya eyühennasu budû rabbakum. Ey insanlar, Rabbinize ibadet edin. Neden? Ellezî <gülüyor> halakakum sizi yaratan bak rububiyyet tevhid ile ediyor. Yani sizi yaratan Allah'sa sen bu rububiyyet sen buna inanıyorsan ki Mekkeli müşler inanıyordu. Sana ne gerekli? İbadet gerekli. O yüzden Allah rububiyyet tevhidini delil getirerek ulûhiyet tevhidini gerekli kılıyor. Nasıl? Ya <gülüyor> su, ey insanlar. Ubudû <gülüyor> rabbakum. Rabbinize ibadet edin. Nasıl ki Rabb'e الذي sizi yaratan. Bak, Ellezî halakakum sizi yaratan hangi tevhidle alakalı? Rububiyet. Bak, rububiyet tevhidini öne sürüyor. Yani sizi yaratan biri varsa ibadet ona yapılır. O zaman rububiyet varsa uluiyet ona gerekli. Tamam? O yüzden diyoruz ki üçüncü fark rububiyet tevhidi tek başına yetmez ama uluiyet tevhidi İslam'a girmek için tek başına yeter. Çünkü uluiyet tevhidinin içinde otomatikman rububiyet giriyor zaten. Olmayan bir şey batıl edilmez. Dördüncü fark ikrar farkı. Yani ne? Müşrikler Rubiye tevhidini ikrar ediyorlardı, tamam? Rubiye tevhidini ikrar ediyorlardı. Ama uluhiye tevhidinde şirk koşuyorlar. Ne diyorlardı? Ma nabduhum illa liyukaribuna ila Allah zulfa bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye, ha? Daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlardı. Bak şirk koşuyorlardı. Hı? Yine ne diyorlardı? Ejalel alihete ilahen waheeden bu ilahları tek bir ilah mı kıldı? İnna şey onu ceb bu çok acayip bir şey diyorlardı. Bak görüyor musun? O zaman birinci fark tekrar başa alalım hızlıca. Birinci fark Lugat olarak arasında fark var bir kere. Rububiyetle ulûhiyet. İki, e Şer'i olarak man arasında fark var. Rububiyet evide Allah'a fiillerinde bilmek, ulûhiyet evide ibadette bilmek. Üçüncüsü, rububiyet tevhidi tek başına yetmez, ulûhiyet tevhidi tek başına yeter. Dördüncü fark Mekkeli müşrikler rububiyeti kabul ediyorlardı, ulûhiyeti kabul etmiyorlardı. Bununla beraber müşrik oldular. Ha?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 Burada bırakıyoruz. Allahu Aleyhi sallallahu ala nebiyyina muhammedin ve ve sahabiye cümle.